أعوه بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمسرين وعلى آله وصحبه أجمعين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 إن الله من بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وبلانا رسوله النبي الهاشي رب الكريم ya İlahe'l-Alemin, zahir ve batılımızı iman ve Kur'an nurlarıyla münevver eyle. Gönüllerimizi hakaika aşina eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiya bu ve serfir eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidin ünselin. el Rabbil Alemin. Muhterem Müslümanlar Rabbim bütün harekat ve sekenatımızı rızası istikametinde eylesin. Ağır bir yükün altında bulunan bizleri en bir zaman bu yükün altından kalkmak suretiyle muvaffakun bilkheyr eylesin. Kardeşlerim benden aldıkları çok isabetli olmayan bir haberle sizi daha önceki haftalarda da davet etmiş, çağırmış, bir araya getirmişler. Ben sizin zahmetinizi, bir araya gelmenizi ve dağılmanızı vicdanımda bir azap halinde hissettim. Kusurumu Allah bağışlasın, siz de etmeyin. Son geldiğim haftada yine karışıklık oldu. Dün de yine belki bir araya gelme oldu, gitmeler oldu. Bütün bunlardan dolayı eğer özür dilemem gerekiyorsa şeriat zaviyesinden ben itizarda bulunayım. Rabbim de kusurlarımı bağışlasın. Siz de muaxezet etmeyin. Yozgat'ın içinden bir iki defa geçtiysem de cemaatın karşısına çıkıp onlarla hasbihal etme imkanını bulamadım. Böyle bir imkanı Rabbim şimdi lütfeyledi. Onun bize olan bütün lütuflarını hep hayır istikametinde düşünerek dileyelim ve dilenelim inşallah bahşetlediği bu lütfu Muhammed'in gönüllerde dirilişi hesabına en iyi şekilde değerlendirmeye bizi muvaffak eylesin. Namazdan evvel size Kur'an-ı Musul beyanın tefsiri seslenen Hoca Efendi'nin Mevzu ve mevizu olarak huzurunuza getirdiği bir şey, bana bir şey ilham etti. Müsaadenizle ben o hususu size arz etmek istiyorum. Serlevha olarak ele aldığım ayet-i celile-i kerime az Arapçadan anlayanlar ne diyeceğimi anlamışlardır. Biz önümüzdeki günlerde din-i mübin İslam hesabına bütün dünyada, dünyamızda, İslam dünyasında bir diriliş intizar ediyoruz. Bunu intizar ederken akıl ve mantık dışı bir şey de intizar etmiş olmuyoruz. Şu ana kadar aklın, mantığın ve tabiatı, beşerin çerçevesi içinde cereyan eden bir şeyi, kudreti her şeye yeten, dünyaları evren ve çevren, gecede gündüz cilvesi gösteren, kışta bahar cilvesi gösteren, Hz. Allah'ın sonsuz kudretine itimat ederek bekliyoruz, intizar ediyoruz. Kendimizi de haklı görüyoruz. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi böyle bir günün doğuşu, böyle bir baharın gelişi bir kısım esbaba, bir kısım vesayete vabettedir. Allah Celle iman edip salih amel yapanlara yeryüzünde hilafet vaat ediyor. Seyyidina Hazreti Davud Aleyhisselam'ı yeryüzünde sözü, sohbeti, sazı geçer bir halife yaptığı gibi, Seyyidina Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı yeryüzünde maddi, manevi hakim kıldığı gibi, gönüllere kadar hakim kıldığı gibi, görünmeyen varlıklara, cinlere, şeytanlara, ruhanilere hakim kıldığı gibi, aktarı alemi televizyon ekranında kendisine gösterir gibi, memleketinin her cephesine kendisini gehvan kıldığı gibi, de iman edip, emrü emanla Allah'a itimat ederek daire-i emniyet içine girer iseniz, vesalihatla kendinizi payandalar iseniz, Allah size de hilâfet vaat ediyor. Yakın zamanda yeryüzünde sizin için de hakimiyet lütfedecek Ve üç asırdan beri çekmeye maruz kaldığımız mezelletten kurtulacak. Yerlerde gezen başlarımız inşallah, bulutlar kadar âli ve yüce yerlerde dolaşma imkanını bulacak. Bu noktada durup, Yine Rabbimizin sonsuz rahmet ve inayetinden isteyelim. Bizi kendi gedalığımız içinde ele almasın. Rahmetinin enginliği ve genişliği içinde müteala buyursun. Sultan'a sultanlık, nitekim geda'ya da gedalık yakışır. Biz el açtık, etek açtık. Sonsuz muhtaçlar olarak onun kapısına geldik. Onun sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki bizi boş çevirmesin. Aziz Müslümanlar! Dünyanın her tarafında, bizim dünyamızın her tarafında, bizim dünyamızın dışındaki dünyalara dünya demiyoruz. Zira içinde Hz. Muhammed'den bahsedilmeyen bir dünya, dünya değildir sallallahu aleyhi ve sellem. İçinde Kur'an'ın nizamlaştırıcılığı, keyfiyetinden bahsedilmediği bir dünya, dünya değildir. İçinde Rabbimizin adından bahsedilmeyen bir dünya, dünya değildir. O dünyalar karanlıktır esma ilahi okunmayan dünya karanlıktır. Ayat-ı beyinat içinde Cenab-ı Hakk'a ait esrar mütahale edilmeyen dünya karanlıktır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tanzim keyfiyetiyle bakılmayan dünya karanlıktır. Ve o dünyalara biz dünya demiyoruz. Dünya derken, minarelerinden günde beş defa dinimizin temeli olan şehadetlerin semalara yükseldiği dünyaları kastediyoruz. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kutsî kelamının ve cümlesinin Şehbal acep semalara doğru yükseldiğim. ervahın bu kutsî kelimenin temsil ettiği hakikatları gördüğü dünyalara dünya diyoruz. İnsanın kalbine nazarı merhametle bir anda yetmiş defa hakkın nazar ettiği dünyalara dünya diyoruz. Bütün bizim dünyamızdan İleriye matuf bir muvafakiyetten bahsedilmektedir. Hangi hatibi dinlerseniz dinleyiniz, hangi vaiz ve nasiha kulak verirseniz veriniz. Sözlerinin arasında alemi İslam'daki dirilişten bahislere rastlayacaksınız. alem İslam'daki gelişmeden bahislere rastlayacaksınız. Bütün bunları konuşturan Hazreti Allah'tır. En azından dua olsun diye bu sözleri söylettiren Hazreti Allah'tır. Arşi ihtizaza getiren ve meleyha alanın sakinlerine ne diyalanın sakinlerine ağızlardan dökülen dularu güher gibi sözlere amin dedirten de Hazreti Allah'tır. Bu kadar duaları ve bu kadar isteklerim boşa çıkarmayacağını yine sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz. Rabbim bizi diriltecek inşallah. İnsanlık muvazenesi içinde bizim için me'hud olan yeri verecek yüce masaların başını oturtacak, insanlık adına kararların kesilip biçildiği Ali mahkemelerde bizlere de söz hakkı lütfedecek. Bir zamanlar raşid Halifelerlem dünya üzerinde bu denli muhteşem bir hakimiyeti tesis buyuran Hazreti Allah, cihanın şarkını ve garbını hayretle bırakacak şekilde, yıldırım süratıyla, küre yedi kıt asından kıtasından, kıt kıtasından, Hazreti Muhammed ordusunun sallallahu aleyhi ve sellem, Yağız delikanlının Yavuz atlarının kişnemelerini ve haykırmalarını duyuran Hazreti Allah, sonra Abbasi ile bu işe hız veren Hazreti Allah, Selçuki ile belli bir ihtişama bu işi ulaştıran Hazreti Allah'ın ve Osmanlı ile altı asır yüce adının Avrupa sınırlarına kadar bayraklaştırıp yükselten ve götüren Hazreti Allah'ım, ölüdendiriyi çıkaran Hazreti Allah, kuru bir üzüm çubuğu haline gelmiş, üç asırdan beri güdükleşe güdükleşe bitmiş ve tükenmiş, milletimizden de yeniden salkımlar çıkaracağını ümit ediyorsak, sonsuz rahmetine itimadımızdan dolayıdır bizi muhafaza etmesin. Bütün sözler ve sazlar, bütün müzakere ve muhavereler şu ölü gönüllerin yeriden yeniden dirilişi istikametinde cereyan ediyor. Rabbim bize bir mezellet verdim. Bizi mahkum ettim. Hiçbir zaman rızası olmadığı halde kafir üzerimizde sulta kurdum. Ağzımızdaki lokmayı ağzımızdan aldım. Başımıza vurdum. Hem yüzeng öptürdüğümüz kimseler başımıza vurdum. Biz payi mal olurken onlar payidar oldun. Biz yerlerde emekleyip gezerken sürünürken onlar göklere doğru pervaz etmeye başladılar. Biz maddeten de manen de kaybettik. Ama maddeten kaybımızın altında Rabbimizle münasebetimizi koruyamamız gibi bir manen kayıp keyfiyeti vardı. Rabbimizle münasebetimizi ciddi ve derin tutamadık. Gönlümüzde o gönül sultanına taht ayarlayamadık. Gönlümüzü gönlümüzde kenzen bilinen Hazreti Allah için ihzar edemedik. Edemediğimizden dolayı o sevmediği bir işim. Kafirleri başımıza musallat etme işini yaptım. Fakat ve akibetu lil muttaqin <fehvasınca> El ge geç netice Müslümanlar içindir. İnşallah akibet Müslümanları memnun edici mahiyette cereyan edecektir. Burada meselenin esbab ve şeraitine temas etmeden sabrınızı suistimal etmezsem ilk bu devrana bu duruma maruz kalan biz olmadığımız gibi son bu duruma maruz kalan da biz olmadığımızı göstermek için size bir düzine tarihi tekerrürlerden bir kısım misaller aktarmak, intikal ettirmek istiyorum. Aziz müslümanlar, hocamız ifade ettiler seyyidine hazreti Ademle beraber hidayeti temsil eden, küfür ve küfranı temsil eden beraber başlamış, devri i risalet fenahiye kadar gelmiş, bitmemiş, devam etmiş, kıyamet, kıyamete kadar da devam edecektir. Eski medreselerde Arapça'da, Arapça bir tekerleme olarak ifade ettikleri, لِكُلِّ فِرْاوْنِ مُوسَى Her Firavun için bir Musa vardır, her mütemerrid için bir mühtedi vardır, her hadi için bir dal vardır, bir yerde hak ve hakikata davet eden birisi varsa, bir yerde semadan duktura akan bir su varsa, bir yerde de kanalizasyona layık bağışlayın, akan bir şey vardır. Bir yerde yükselen bir bulut varsa, bir yerde de bir kasvet bulutu vardır. Bir yerde insanı iyileştiren ve semavileştiren bir hava ve bir keyfiyet varsa, bir yerde de insanı cehennem numun keyfiyetlere baş aşağı götüren haller vardır. Bu, o günden bugüne devam ede gelmiştir. Yerinde elharbu sical fehvasınca. Müminler galebe çalmış, yerinde de kafirler galebe çalmıştır. Seyyidine Hazreti Adem'le başlayan tatlı bezim, kendi evlatlarıyla bozulmuştur. Habil, kabil, hakikatiyle. Ama isimler İsrail üslurelerinde geçiyor. Kur'an-ı Musul beyanda gördüğümüz Hazreti Adem'in iki evladının hikayesiyle Ehsen-i kaset olan Kur'an-ı Kerim'in kıssaları içindeki keyfiyeti ile Hz. Adem, bezminin bozulduğuna şahit oluyoruz. Bu bezmi düzeltmek için Allah yine Ülül Azm peygamberlerden Hz. Nuh'u gönderiyor. Biz yine Kur'an-ı Kerim'de Seyyidine Hz. Nuh'un 950 sene cemaatinin içinde kaldığına şahit oluyoruz. Bir kısım kadiyani müfessirlerin noktayı nazarları bertaraf edilecek olursa, Seyyidina Hazreti Ali Aleyhisselam cemaati içinde 950 sene yaşamış olduğu ifade buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'den. 950 sene. Ali Hoca değil, Veli Hoca değil. Sizin caminin imamı, vaizi değil. Hatta yanılarak şu anda dinlediğiniz bir fasık, facir de değil. Ulul Azm peygamber, Allah'la münasebeti çok kavi olan bir peygamber. Ağzından dökülen sözler lalü olan bir peygamber. Tam 900 senem cemaatının kapısını vuruyor. Kulü la ilahe illallah diyor. Bu tek tatlı çağrıda ve davette bulunuyor. Yapılan şey boynuna ip takma hakaretidir. Başına taş atma hakaretidir. Yüzüne tükürük salma hakaretidir. Başına, gözüne taş saçma hakareti, kum saçma hakaretidir. 900 sene sonra 50'sini onu rüşderme devresine veriyoruz. 900 sene sonra belki biraz evvel Sahili selamete götürmek üzere, insanları bir sefineye davet ettiği zaman düşünün, o iptidai vapurların alabileceği kadar cemaat azdı. İnsanın iki elinin parmak sayısı kadar, belki de dört elin parmak sayısı kadar, İşte o kadar cemaat, ünül azm bir peygambere inanıyordu. Bu neyi anlatıyor bize? Beşer yer yer öyle bir çukura düşmüş ki, doğrudan doğruya mesajları Allah'tan alan, Arşazamı konuşturan, gönlüyle konuşan, Allah hesabına konuşan ve bu hakkın Allah'ın halifesi olduğunu her haliyle ispat eden nebiler devrinde daha öyle bir çerteye gitmiştim. Nebileri dinlemez olmuş beşer. Ve fakat sonra belini doğrultmuş. Seyyidine Hazreti Nuh'la ayrı bir devran açılmış. Yeryüzünde yine imana dayalı medeniyetler kurulmuş, harçlar kurulmuş. Yeni yeni kültürler teşekkül etmiş. Fakat şımarık ve azgın beşer, bulduğu şeyleri yine menfi istikamette değerlendirmiş. İçinde yüzüğü refah ve saadet kendisini çılgına çevirmiş. Hazreti Hud devrini idrak ettiğimiz zaman, kayaları yarıp içine giren o ve insanların, o güçlü ve kuvvetli insanların, tarihe meydan okuyan insanların, aynı zamanda semalara da meydan okuduklarına şahit oluyoruz. İnkar-ül davasını görüyoruz. Kutların hortladığına şahit oluyoruz. Nübüvvetin haşrın inkar edildiğine şahit oluyoruz. Havası çıktığı kadar Yüce Peygamber Hazreti Hud sesleniyor ad kavmine. Biz ad dediğimiz, adi dediğimiz zaman ad kavmiyle alakalı meseleleri kastederiz. Ad kavmine sesleniyor. hat duyan yok, dinleyen yok. Kendi feryadı ancak ses veren feryadına. Kimseler yok aşinadan büsbütün hali diyar. ''Nerede yaranım?'' diyorken Gülen Davazil'e, ''Nerede yaranım?'' diyor vadi, payaban, tuhisarın. Sesleniyor ve vadilerden sadece Hud'un sesi geliyor. Allah'ın salatü ve selamı kainatın fahrının ve onun üzerine olsun. Seyyidine Hazreti Hud çeki düzen veriyor. Bu devran devam edip geliyor. Hazreti İbrahim'e geldiğimizde biz manzarayı şöyle görüyoruz. Peygamberler babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Efendimiz'in hiçbir nebiye duymadığı saygıyı duyduğu insan. Hem onun dedesi hem bütün İsrail peygamberlerinin dedeleri. Halilullah. Bir gün kendisine sen Allah'ın dostusun denince hayır Allah'ın dostu Hazreti İbrahim'dir buyurur. Hazreti İbrahim karşısında yüzü yerde o büyük insan. Yüzü yerde olduğu nispetle başı arşa azama ulaşan o büyük insan o kadar mütevazi ve o kadar saygılıdır. Hazreti İbrahim Allah'ın dostudur. Teslimiyet ve tevekkülün kristalleştiği insandır. Teslimiyet ve tevekkülü temsil eden yüce insandır. Ateşe giderken bile, esbaba tenezzül etmeyen, ve an-ı vahid, lahzayı vahid eden, Allah'ı nazardan atmayan, Allah'tan bir an gönlü, gönlü hali olmayan çok yüce bir peygamberdir. Hazreti İbrahim'i biz, ya Nemrut'un karşısında veya Babil kalesinin kapısının önünde şu türlü heyecanlar, heyecanlar içinde görüyoruz. Muhtereme zevcesi Hazreti Sara ile beraber. Ellerini kaldırıyor yüceler yücesi Hazreti Allah'a diyor ki, Ey Rabbim diyor, burada bizi derbeder ve perişan edersen, yeryüzünde senin adını anacak kimse kalmayacaktır. Sen biliyorsun ki ilmi muhitinle, yeryüzünde şu dakikada sana inanan bir ben varın bir de Hazreti Sara vardır diyor. Sen bizi burada tüketme, bitirme diyor Allah'ım. Biz bu derinden yalvarış ve karış içinde şunu görüyoruz. Hazreti İbrahim devrinde insanlık yeniden tükenmiş, bitmiş, kalpler ölmüş. Sadece bir peygamber bir de zevcesi kalmış. O pak insandan gelecek sadece temiz tohumlar var, spermler halinde. O muhteşem vücutta hareket ediyor. Bunun dışında yeryüzünde tevhide namzet hiçbir şey görmüyoruz. Son kerteye gelmiş, dayanmış. Hz. İbrahim'in esirdiği hava ile insanlık yeniden bir nevbahara ulaşıyordu. Kıştayken birdenbire bir baharın kapısının önüne geldiğini görüyordu. Peygamberler her yerde bir peygamber baş gösteriyordu. Öyle oluyor ki bir anda bir senenin içinde on peygamber on yerde vazife yapıyor. On müceddit değil. Bizim başımızın tacı, taclarımızın sorgucu saydığımız Şah-ı değil, Muhammed Bahaüddin Nakşibendi Hazretleri değil, Hazreti Şazeller, Şazeliler, Bedeviler, Rufailer değil, peygamber. Bir anda on yerde on tane peygamber, kudsi peygamberlik vazifesini, davayı, nübüvveti sürdürüyor ve yürütüyorlar. Yeniden bir gül devrimi. Uzatmayayım ben meseleyi. Böyle yine çıkata, efendimize kadar geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yeryüzüne şeref kudum buyurduğu zaman onu yine biraz evvel adını vermeden sözleriyle meseleyi tablolaştırdım. Şairi şairimizsin. Yıkılış döneminde felaketlerimizi idrak edip ona destan tutan şairi şehrimizin beyanı içinde görelim Diyor ki 14 asır evvel bir böyle geceydim. Karanlık bir geceydim. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkı Lakin o ne husrandaki hissetmedi gözler. Halbuki kaç bin seneydi bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure Dünya o zamanlar buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Anarşi bütün afatı sarmıştı zeminin, salgındı bu gün şarkı kan tefrika derdin Ve sonra derken, derken kırkına varmıştı ki o masum, başlarda gezen ayaklar suya erdi. Aczin ki hakkı dirildi, zulmün ki zevali aklına gelmezdi, geberdi diyor. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam zuhur etti an ortalıkta canavarlık vardı. Her sokak başı bir tuzaktı Öldüren öldürene ve öldürdüğü yanına kalıyordu, ceza görmüyordum. Kuvvetli haklıydım, hak ayaklar altında pay idi. Kabe-i muazzama, senenin günleri adedince putlarla doldurulmuş, donatılmış ve bu Kabe için bir ihtişam getirdi zannediliyordum. Kabe'nin etrafında çırılçıplak kadınlar tavaf yapıyorlardı. Sabetullah'ı kadınlar çırılçıplak tavaf yapıyorlardı. Az buçuk arı ve haysiyeti olan bir kadın oturuyor bir tarafta ağlıyordu. Bu nasıl insanlık su kutudur diyordum. Kadınlar böyle yaparlarsa diyordum. Böyle sine felaket felaket üstüne bir devrede kainatın fahri dünyaya geliyordu. 23 sene gaddinemi. 23 sene mücadelesine şahit oluyoruz. Bu 23 senelik mücadele içinde kainatın efendisi efendimiz Altı senede başarılmayan şeyler Allah'ın tevfikiyle başardı elde ettiğim. Batılı söylüyor bunu. Diyor ki insanlık tarihinde bu kadar hızlı ikinci bir gelişmeyi göstermek mümkün değildir. Hem kendi cemaatini teşkil etsin, hem hukuki ve iktisadi sistemini kursun, hem pozitif ilimlerin temel esaslarını getirsin, vaz etsin hem de cihanın iki büyük imparatorluğuna karşı ilanı harp yapsın, hem sasanileri yıksın, dize getirsin, hem Roma İmparatorluğunu haraca kessin, hem sulh-u yüzünde yeryüzünde tesis etsin ve yıldırım süratıyla yıldırımları yapabileceği, yapamayacağı bu işi 23 sene gibi kısa bir zamana sıkıştırsın, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aklın alacağı şey değildir diyor bu. İnsanlık yine çukura düşmüştü. Allah'ın tevfikiyle Hazreti Muhammed sayesinde yeniden sallallahu aleyhi sellem, evci kemal insaniyete çıktı, bir kere daha insanlık dersini aldı, bir kere daha insanlığı öğrendim. bir kere daha gerçek medeniyet kurma yoluna girdi. Rabbim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamla insanlar lütfeyledi şeyleri, bizlerle de lütfeylesin. Bu bezmin son deminde gelen bizlerim garipler olarak teşrif, tekrim, tebcil buyursun. Bu işin zimandarlığını bize lütfeylesin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bademe kıyamete kadar atını çekme ve tutma, kendi sınırlarınız içinde dolandırma. Lütfuyla bizleri serfiraz eylesin. Bunları size niçin arz ettim Aziz Müslümanım? Bir şey bekliyor ve intizar ediyoruz. Beklediğimiz şey ilk olan bir şey değildir. Son olacak bir şey de değildir. Şu ana kadar eli bin defa, yüz bin defa olmuş bir şeydir. Bunu Rabbimizden istiyoruz. Bütün hatiplerimiz, nasihlerimiz, vaizlerimiz, kürsilerini bununla süsliyorlar. Sizin kutsi ve tecelli edilecek heyecanlarınızı bu mevzuda tahrik ediyorlar ve size yol gösteriyorlar. Gelecek sizindir, elbet sizindir, evet sizindir diyorlar. Sizi heyecanlandırıyor, İslam davası istikametinde saye şevkinizi kamçılıyor. Siz size düşeni yapın, Rab şuunat-ı kendisine düşeni yapacak, sizi derbe derbe perişan bırakmayacaktır. El verir ki siz size düşeni yapasınız. Bugüne kadar da bu iş böyle ine çıka geldiğine göre inşallah biz onun inmiş devresine şahit olduk. Çukurun dibindeki devresine şahit olduk bundan sonra onun çıkacağını vicdanlarımızda hissediyor gibiyiz, yukarıya doğru tırmanmayı hissediyor gibiyiz. Ben pek çokları gibi bu mevzuda düşünmüyorum, muhakkaza etmezseniz, kınamazsanız arz edeyim. Bana göre alemi İslam'da baş aşağı gidişin başlangıcı üç asırdır. Üç asırdan beri biz baş aşağı gidiyoruz. Osmanlı devrinin muhteşem Osmanlı devrinin son döneminden medrese fonksiyonunu eda edemedi Tekke gönülleri ayakta tutamadı, vazifesini bir hakkın eda edemedi, edenler başımızda, onların yerleri vardır. Ali meslepler kendilerine düşen vazifeyi eda edemediler. Saray kendisine düşen vazifeyi eda edemedi. Bu o günden bugüne biz baş aşağı bir çukura doğru yuvarlanıyor gibi yuvarlandık geldik. Bundan yüz sene evvel çok süratli baş aşağı gidiyorduk. Ama belki bugünkünden yukarıda bulunuyorduk. Belki camilerimiz, tekkelerimiz ve zaviyelerimiz açık idi Halka-i zikirler teşkil ediliyordu. Ve aynı zamanda medaresi ilmiye devam ediyordu. Ali mekteplerde en mükemmel şekilde dersler veriliyordu. Fakat bir süratle baş aşağı gidiyorduk. Şimdi bundan yüz sene evvelki durumdan belki aşağıda bulunuyoruz. Çok mühim bir noktaya dikkatinizi istirham ediyorum. Şu anda belki yüz sene evvelki durumdan biraz daha aşağıda, biraz daha çukurda bulunuyoruz. Fakat yüz sene evvel insanımızın başı başaşağıydı. O aşağıya doğru geliyordu. Onda batı hayranlığı belirmişti. O kafir ve faciri alkışlıyordum, onda tembellik belirmiştim, İçimizde kahveler zuhur etmeye başlamıştım. Rabbin rahmetinin içine girmedim. Hz. Muhammed'in fersa fersa uzak olduğu sallallahu aleyhi ve sellem, tembel yuvaları belirmeye başlamıştım, kizm zuhur etmeye başlamıştım, o kahvelerde gıybet çereyan etmeye başlamıştım, oyunlar oynanmaya başlamıştı ve insanımız o günden itibaren baş aşağı gidiyordu. Bize gelince biz bunların curcuna halinde yaşandığı dönemi idrak ettik. Fakat bizim insanımız şimdi bu çukurdan yukarıya doğru tırmanmaktadır. Binaenaleyh biz düne nispeten şanslı görüyoruz. Nasıl? Nasıl mı? Dünün meydana getirdiği tohumlar, iki üç sene öncesine kadar camilerimizi sadece yaşına almış, başına almış, bükülmüş, vakit geçirmek için camiye gelen ihtiyarların yeri haline getirmiştir. Ama etrafınıza, sağınıza, solunuza baktığınız zaman, şimdi camileri lebaneb, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma eşvesini iliklerine kadar yaşayan gençlerle göreceksiniz. Tepeden tırnağa heyecanla dolu gençlerle göreceksiniz. Salihsel ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şu gidişi bize çok şey ifade etmektedir. Zira yıllardan beri insanımızda görmek istediğimiz bir şey vardır. Onda sahabi ruhunu görmek istiyorduk. Aleyhissalatü vesselam devrini yükseltecek cemaatin ruhunu görmek. Gecelere aydın olsun cemaatin. Cemaatimizin gecesinde tehcüt namazı olsun. Seccadesi yaşlı olsun. Seccadesinde bir kısım inilti bulunsun, bunu bekliyorduk. Pazartesi, Perşembe oruç olsun. Eyyami bir oruçlu geçirsin. Her ay oruç olarak Rabbimizle münasebete geçsin. Eli tesbihli olsun, kafası çalışır olsun, batının fünunun müsbetesine vakıf ve nikahban olsun, insanlığın uydurduğu içtimai çemberlere daha şina ve olsun. İnsanımızda bunları bekliyorduk. Sahabe-i kiramda bunlar vardı. Eğer cemaatimizde, toplumumuzda, gençliğimizde bunları görüyorsak, Allah'ın sahabe-i kiram için vaat ettiği aynı şey, inşallah sizler için de, bizler için de bahis mevzudur. Bu hususa ışık tutucum, acaba hakikaten sahabinin ruh ve şuurunu yaşayacak ve yaşatacak, yaşatma zevkine başı dönecek, yaşama arzusunu terk edecek, bu nesli içimizde gösterebilir misiniz? Ondan misal arz etmek suretiyle, sonra neslime dönmek suretiyle gösterebileceğim kanaatindeyim, muafaz etmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine itimat ettiği bir cemaatle İslam davasını neşretti. Ayşe validemiz bir gün, eski günlere ait dertleri sorunca, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gönlü gayet bilgis, canım çıksın, şöyle buyururlar. Ya Ayşe senin kavminden çok çektim, buyururlar. Zira akabe akabe dolaşıyor, topluluk topluluk karşılarına çıkıyor, her insanların üç beş kişi bir araya geldiği yere gidiyor, avam ifadesiyle bağışlayın damlıyor ve sonra onlara diyor ki, siz beni himaye edin, ben de Rabbimin bana yüklediği Rabbimin dinini neşhedeyim. İslam'ı neşhedeyim diyor. Ve anlatıyor, bu tabloyu tamamlama sadedinde anlatıyor. Bir gün taşradan gelmiş bir kabilenin yanına sokuldum. İçinde gençler vardı, dedim ki ne olur beni himaye edin. Şu göklerden gelen emirleri nefşetme imkanını bulayım. Gençler kalktı üzerime üşüştüler benim. Başıma taş toprak saçma, saçmaya başladılar. Ben onlardan onlardan çok rahatsız oldum. Beni çok rahatsız ve izac ettiler. Yanlarından ayrılırken onlara bağlı bir yaşlının oturduğuna şahit oldum. Yaşlı insanın yanına geldim. Adım adım beni takip eden kızıl saçlı amcam da arkamdaydı. Ebu Leheb arkamdaydı. Kimin yanına gidersem yanına sokuluyor, diyor ki sakın bunu dinlemeyin. Kavmi ve kabilesi arasına iftira kattım. Evladı babaya, babayı evlada düşürdüm. Cemaatimizin düzenini bozdu diyor ve kalplere bir şey korsam şayet onu bulandırıyordum. Yaşlı adamın yanına gittim. Saçları bembeyaz olmuştu herif Ona dedim ki bak sen inhiraf etmeden sağa sola ahirete doğru gidiyorsun. Hayatın hesabını vereceğin yere doğru gidiyorsun. Ne olursan beni himayet de ben Rabbimin dininin neşhedeyim. Adam bir kükredi, başımdan savul git dedim, kalkarsan seni şöyle yaparım dedim. Ağzına gelen bütün küfürleri savurdum. Kızıl saçlı insan da yanına gelince ah dedi herkes senin gibi akıllı olsan, bu adam cemaati içinde bu kadar dahi tırnak tutturamayacak diyordum. Ve nebiler nebisin, başımızda elhak gezmeye hakkı olan, semalara çıktığı zaman semaların etekleri mücevherlerle dolan, yıldızlar atının ayağının altında kaldırım taşa haline gelen, huriler kendisine perdedarlık yapan, gülmanlar saçılmış inciler gibi ayaklan altına saçılan, bir daha geriye dönme diye miraçta cennette kalmasın arzı ve istekte bulunan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, insanlığa bir hakikati duyurmak için yeryüzünde bu denli hakaretlere maruz kalıyordu. Elli bin defa belki aynı kabilenin yanına gittim. Elli bin defa hakikatleri onlara dığırmaya çalıştım. Ve nihayet Bize-i Seniye'nin onuncu senesiydim. Beş altı talihli gelmişlerdim. Bunların içinde Ebu'l-Heysemin Teyyahani ile Esad-i çok iyi tanıyoruz. İçinde yaşlılar da vardı. Bugün Mina dediğimiz yerde o çukurlarda, derelerde, vadilerin kenarında panayirler oluyordu Bunlar da Medine'den ticarete gelmişlerdi. Mekke'de ticaret yapıp gideceklerdi. Aleyhissalatu vesselam da ticarete bir şeyler arz ediyordum. O da panayırları değerlendiriyordum. İnsanların kimisi emtia veriyor, para alıyor, kimisi para verip emtia alıyordu. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam da elinde cennet vardı. Rıza-i ilahi vardı. İnsanlardan uhudiyet istiyor ve bu elindeki emtiayı onlar arz etmek istiyordu. Hakikat Gamze'den Çehreli, bu topluluğun yanına gittim. Beş altı kişiden ibaret idiler. Bunlara yanaştığı söyleyeceğini söyledi. Yanında bu defa kendisini teyit eden amcası ve süt kardeşi Hazreti Abbas da vardı. Cemaat kendisini dinlediler. Çok ağır bir teklifti bu. Dünya imparatorluklarına karşı koyma teklifiydi bu. Bütün küfür dünyasına meydan okuma teklifiydi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı himaye etmek, Lat-ı Üzzayi, Menali ve Hübeli hepsini karşına almak demektir. İran'ı ve Sasani'yi karşına almak demektir. Romayı ve Hristiyan'ı karşına almak demektir. Altı talihli insan, resul eklemi Ekrem'i gönülden dinlediler. Onu dinlerken cennetlerden kevser gibi akan sözleri karşısında renkleri kâh pembeleşiyor, kâhtirleşiyor, kâh mavileşiyor, renkten renge giriyorlar. Yaşlılar içinde birisi dedi ki, sana biat edelim elimizi sıkalım, sana zahir ve arka çıkalım ama alacağımız nedir dediler. Cennettir dedi resul Ekrem, cenneti alacaksınız bunun karşılığından. Dediler ki böyle bir ticarete razı olduk. Hazreti Abbas takviye ediyordu, ey cemaat neye biat etmek istediğinizi biliyor musunuz? Can karşınıza aldığınızı biliyor musunuz? Buna sahip çıkınca bütün küfür öfkelenecek, karşınıza dikilecek bunu biliyor musunuz diyordum. Ve onlar biliyoruz ve bilerek yapıyoruz diyorlardı. Ağızları cennet kelserini içtim. İşlerinde tereddüt geçirenler oldum. O genç Esadibn Zürare bir delikanlıydın. 14-15 yaşında belki 16 yaşındaydın. Yerinden ok gibi fırladım resul Ekrem'in ellerine kapandı ve öpüyordu. Şu adama biat edin diyordu. Siması hakikat ediyor, buna biat edin diyordu. Biat ettiler. İsimlerini yazın, boynunuzda gezdiniz bu altı kişinin. Hastalığa maruz kalmazsınız. Yeryüzüne ilk defa yine nura sahip çıktılar. Onu havuz yaptılar. Göğüslerini kale yapacaklarını, sütre yapacaklarını söz verdiler. Esat Medine'ye dönünce durmadım. İlk defa cuma namazı topladı kıldırdım, daha sonraki sahabi onu hayırla yad ederken, makamı cennet olsun der, Esat Resul-i Ekrem'i sonra göremedim. Efendimiz hicret ettiği zaman, o çoktan bekik arkata gitmiş ve gömülmüştü. Bir delikanlıydı, tohumu atmış, geriden gelenlere cennet numun bir devre bırakmıştı ama kendisi bu bezinden mükafat almadan çekip gitmişti. Gençlik işe sahip çıkmıştım. resul Ekrem gülmeye başlamıştım. Gençlik dine sahip çıkarsa resul Ekrem gülecektir. Gençlik dine sahip çıkar, din uğrunda gerekli tehalükü gösterirsem, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, mübarek ruhaniyetiyle başımızdan eksik olmayacaktır kişinizin bezirganlığını yapmak niyetiyle değil, fakat Aleyhisselatu Vesselam'ın kutsi teveccühlerine tercüman olmak için arz etmek istiyorum aziz Müslüman. Bir kardeşimiz geldi, bundan bir kaç ay evvel. O gönlü Peksemiz, daha böyle gözlerini yumarken Aleyhisselatu Vesselam'ın hak temez Süleyman karşısına çıktığını söyledi. Bir camide Allah rızası için imamlık yapan bir kardeşimizdir. Bana yazdığı mektupta, hatta geldiğinde de şifayi olarak anlattın. Dedi ki, Fahri Kainat Efendimiz bulundu, yere gelmişti, gördüm. Eteklerim mücevherlerle doldu. Öylesine sevindim ki ne yapacağımı bilemiyordum. Ortalık acınlanmıştım. İlk bir inşirah doğmuştum. Sanki cennete girmiş gibi bir hal hissediyorduk. Dedim ki, Ya Resulallah şeref kudum buyurdunuz. Buyurdular ki, yeryüzünü teftiş ediyorum. <gülüyor> ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hayat nef edecek, yeni ordusunu, gençler ordusunu teftiş ediyorum. Buradan da dedi ki İzmir'e gideceğim. İçimden diyor dedim ki, bu benim günahkar hocam duysa kim bilir nasıl sevinecektir içimden dedim diyor. Ve sonra aradan bir, bir ay gibi kısa bir zaman mı, iki ay gibi bir zaman geçmiştim. Bir kardeşimiz görüyor, bir hayır müessesesini mübarek teftiş etmeye gelmişler. Bütün halk yiğin etrafında akıyor, oraya, oraya akıyor. Bir müessese yapılıyor. Ervah-ı denecek edecek bir müessese yapılıyor. Temizeller onun temelini harcatarken unutmasınlar, aleyhissalatü vesselam elini o atan, elin üzerine koyuyor. O müesseselerin bütün alkışlıyor. Bu ikinci müşahede diyor ki, vallahi gördüm. Resulü Ekrem vesselam, cihan hükümdarı gibi, cihanın hükümdarlığı da ne oluyor? Cihan hükümdarı gibi oraya kadar gittiler, teşrif buyurdular. Ve sonra bir cami gibi yer oldum. Minberin önüne doğru geldi oturdular. Orada vazife yapacak insan da vardı. Teklif ettiler vazu nasihat edin diye. Ya Resulallah teeddüp ederim siz varken burada nasihat edelim. Orada bir tanesi başını kaldırdı. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah derken Tebessüm buyuruyor. Beşaşet beşaret arz ediyor, isher buyuruyorlardı. Bundan anladık ki, yeryüzünde Cenab-ı Hak yeniden gençliğimize bir hız verdin, Biz, bize bir eman bahçeyledin. Aleyhisselatü vesselam bu yeni vahi zamanda zuhur edecek temiz ve nezih hortusunu teftiş etmek üzere manen saflarımızın arasında bulunuyor. Kalplerimizi istikamet içinde tutalım, gönlümüzü o sultanı zişana müteveccüh tutalım. Onun her halimize nigehban olduğunu bilelim. Zira kendisi bize sadık ve mastuk olarak haber veriyor ki, Küre yağızın neresinden olursa olsun salatü selam okunduğu zaman ve müekkeller vardır. Bana gelir derler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi sellem, falanın sana şu atiyesi, şu hediyesi vardır. Ben de ona mukabele ederim buyuruyorum ve biri gelir de başımda sallatu vesselamu aleyke ya Resulallah derse ben de ve aleyke selam der ona mukabelede bulunurum. Aleyhissalatu vesselam, mübarek ruhiyle, peris birisiyle, dublesiyle haydir, aramızdadır ve halimize nigah Yeryüzünde Allah'ın tek ve yekte halifesi, ferdiyet makamının müstesna varlığı Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam, yeniden bir Allah cemaatini teftiş ediyor. Bütün bunlar bizim, Yeniden bir var olma ve dirilme yoluna girdiğimizin emaresidir. Bütün bunlar geleceğin çok farklı olmasının emaresidir. Bütün bunlar yeryüzünde ictimai coğrafyanın ileride değişmesinin emaresidir. Ama bütün bunların olması kendi içinde bir kısım şartlara bağlıdır. El haqu yalu ve la Hak mahalidir. i hiçbir şey ona, galebe çalamayacaktır. Fakat hak olan insanlar, hak şinas olan insanlar, hakkın taraftarları kendilerine düşen vazifeyi yapmalıdırlar. Aziz Müslüman, ben belki sabrınızı suistimal ettim. Bir noktaya getirip daha siz söylemem gerekli olan şeyi söylemek için belki işi uzattım. Belki mevzu dağıttım, belki bir kısım kimseler için tahammül fersa bir hal aldı, muhakkaza etmeyin. Ben sizin için geldim, Rabbimin rızasını kazanayım diye. Hatırınız için geldim, siz de beş on dakika daha sabredin beni dinleyin, asıl mevzu arz edeceğim. Dirileceğiz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gürse daha, Kur'an'ın ve İslam'ın sadası olacaktır, bunda kimsenin tereddüt ve şüphesi olmasın. Bir ehli hakikata bundan 50-60 sene evvel, 70 sene evvel, Alem İslam'ın ve Avrupa'nın durumunu nasıl görüyorsun diye sual teveccüh ettiği zaman, diyor ki Avrupa'yı bir İslam devletine hamile görüyorum, yakında o hamlini vaz edecek, alemi İslam'ı da bir Avrupa devletine hamile görüyorum, o da hamlini vaz edecek, diyor. Bütün bunlar haber verilmiş ve haber verildiği şekilde de kendi kendine zuhur ediyor. Kendi kendine zuhur ediyor. Ama bu zuhurlara vesile olabilecek, şartı adi tarif ve keyfiyetiyle bizim de yapmamız gerekli olan şeyler vardır. Aziz müslümanlar, müslümanlık halidir ve hâli olacaktır. Ama onu Allah'ın tevfik ve inayetiyle müslümanlar hali kılacaklardır. Zira müslümanlık bir kısım prensiplerden ibarettir. Onun varlığı izafidir, insanların hayatına döküldüğü zaman, insanlar için levh-i mahve isbattan ibaret olan hayat şeridine döküldüğü zaman bir ağırlık, bir keyfiyet, bir derinlik kazanacaktır. Binaenaleyh yeryüzünde Müslümanlığı Müslümanlar temsil edeceklerdir. Müslümanlar, Müslümanlığa hizmet edecekler, hak vesilelerle hak davayı tahakkuk ettirecekler. Biz eğer bugün, Allah'ın tevfik ve inayetiyle 3-5 adım atmış bir mesafe kat etmiş isek ki, bu hak yolunda yine hak vesilelerle yürümüş olmanın ifadesidir. Ve eğer arzu ettiğimiz şeye Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 sene gibi kısa bir devre içinde kat ettiği mesafeyi kat edemiyorsak, bu da bu mevzudaki bizim ihmalimizin, yanlış davranışlarımızın ve bir kısım hatalarımızın ifadesidir. Çeşitli anlayıştan çeşitli grup ve anlayışı içinde bulunan, arkadaşların neslimle beraber derdine derman olur diye arz edeceğim. Aciz Müslümanlar, hak, haktır. Hakka hizmet de ayrı bir şeydir. Ve bu hizmetin yolunun hak olması da ayrı bir şeydir. Her hak davanın her vesilesi, her yolu hak değildir. Bazen bazı kimseler hak davaya yanlış vesilelerle giderler. Onun için emekler, emekler yolda kalırlar varlık cilvesi gösterdikleri yerde de döner sonradan tükeni verirler. Allah muhafaza buyursun. İslam haktır. Bu hak davaya hak yollarla hizmet edilecektir. Ne demektir bu? İslam davasına marksist velalini sistemle hizmet edilemez. İslam davasına sokağa dökülmek, hasımları yok etmekle hizmet edilemez. İslam davasına şuradaki buradaki sloganlarla hizmet edilemez. İslam davasına Adolf Hitler'in kavgamıyla da hizmet edilemez. İslam davasına İslam'ın Yüce Peygamber'in, gönlümüzün ruhu ve kalbimizin nuru olan Hazreti Muhammed'in yoluyla hizmet edilir. Adolf Hitler'in kavgamı değil, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın siyer ve magazisi olacaktır. Bu hak davanın mesilesi hak olacaktır. Bu da çeşitli yerlerde misyonlar kurmam. Teker teker gençlere sahip çıkmam. Kalplerini kafaları kafalarını kalpleri kadar aydın kılmam, onları gönülleri haline getirmem, tekyenin aşk ve vecdini gönüllerinde hasıl etmem, medresenin ulumuyla kalplerini kafalarını donatmam, ve garb-ı fünun-u terkip kabiliyetine yükseltmem, günün insanı halinde komple insanlar olarak insanın içine salmam, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Saltanat debdebe ve ihtişamı terk ederken, o gözünü bu küçük yuvarlara, hücrelere dikmiş, en mükemmel insan yetiştirme yolunu düşünüyordum. Binaenaleyh, bir ateş halinde cereyan eden ve bir çağlayan halinde akan, ve nasiyeleri Hz. Muhammed Gamze'den, alnından öpeceğim benim tertemiz neslim ve insanım, Hz. Muhammed'in yoluyla sallallâhu aleyhi ve sellem, hizmet ettikleri zaman bir adımları yirmi adım kıymet ve değerini üstü kabulemazlar olacaktır. Bir adımla yüz adım atmış olacaklardır. Bir adımla yüz adım terak etmiş olacaklardır. El verir ki Hz. Muhammed aleyhissalâtu vesselâmın yolunda olsun. Hz. Muhammed davasında ve sellem, size Hazreti Muhammed'in yolunu tavsiye ediyorum. Sokak işi değil, gönüllere inme işim, muhabbet fedaisi olma işim, husumeti öldürme ve gömme işim, sevgiyle hareket etme işim, hakka veren herkese alkışlama işim, Haklı bir define bilme, o defineyi taşıyan herkese alkışlama işi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a ağırlık verme işi. Zira Allah'ın mizanında Celle Celaluhu en ağır basacak şey budur. Dağlar ağırlık ve cesametindeki günahlara, kalebe çalacaktır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Binaenaleyh, bizi muvaffakiyet yolunda dikkatinizi isram ediyorum sürçmeye götüren, düşmeye götüren bir husus vardır. Aşkımız, heyecanımız yerindedir, imanımız inşallah yerindedir, sağlamdır, pektir. Fakat bu hak davanın yolu hak değilse, sürçecek, düşecek, perişan ve derbeder olacağız, hakkın taakukhunu gecik, geciktirmiş bulunacağız. Bir, kafanın bir tarafına bunu koymanızı istirham edeceğim. İkinci bir mesele El-Hakku ya'lu ve la ye'ole aleyh ak alidir hiçbir şey ona galebe çalamaz. Dikkat buyurun. Allah Celle Celaluhu insanların sıfatlarına göre insanlara değer verir. Sahibi i Hadis'te efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İnna Allah la yanzuru ila ve la ila asmamukum. Velakin kulubikum ve a'malikum. Rivayet farklılığı içinde kelime farklılıkları vardır. Av Allah sizin suretlerinize ve cisimlerinize bakmaz, bakıp da ona göre sizi değerlendirmez. Fakat Allah sizin kalbinize ve kalbin semeresi olan amelinize bakar. Kalbinizin semeresi olan, meyvesi olan amelinize bakar, ona göre sizi değerlendirir. Demek ki Allah katında geçerli olan tek akça sıfat, sıfatta mümin iseniz Allah'ın nazarında geçerli bir insansınız. Sıfatlarınızda bozukluk varsa, siz camide dahi olsanız, sizin sözünüz ve sazınız tesir etmeyecektir. Ve burada bir noktaya dikkatinizi insiram edeceğim. Her müminin her sıfatı mümin değildir. Her kafirin her sıfatı da kafir değildir. Nice müminler vardır ki, şeytan cübbesi gibi sırtlarında kafir sıfatı taşırlar. Ve nice kâfirler de ki başlayın şeytan pazarında, sırtlarında mü'min sıfatı taşırlar. Ne demektir bu? Çalışma bir mü'min sıfatıdır. Tembellik kâfir sıfatıdır. Uyuşuk uyuşuk oturma el tutuyorken bu kâfir sıfatıdır. El tuttuğu müddetçe diliyle eliyle gayretle bulunmak mü'min sıfatıdır. Metodolojiye uygun hareket etmek. Döğrenin sistemini bilmek ve sistematik hareket etmek mümin sıfatıdır. Döğreni yaşamama, insanları delhizlere çağırıp oralarda bir şey fısıldamaya çalışma bu kafir sıfatıdır. Cömertlik bir mümin sıfatıdır. Bakhillik kafir sıfatıdır. İlim yapma mümin sıfatıdır. Allah'ın Alim ismine insanı götürür. Cehalet kafir sıfatıdır. İnanan bir insan mümin olabilir ama sırtında cehalet gibi kafir sıfatı olur. Metodolojiyi bilmeme gibi, metot bilmeme gibi kâfir sıfatı olabilir, tembellik gibi kâfir sıfatı olabilir, gayret etmeme gibi kâfir sıfatı olabilir ve kâfir sıfatlarından dolayı Allah o mümini mahkum eder. Zira bir sonraki kayda de arz edeceğim. Ama bir kâfirde de bu mümin sıfatları var ise, kendi kâfir olsa bile. La kal Allah dünyada O'na mükafat verecektir. Kafir kafir olmasına rağmen şayet çalışıyorsam, hayatı tekviniyeyi didik didik edip kurcalayıp manasını anlıyorsam, eşya ve hadiselerin içine giriyorsam, devrinde cereyan eden içtimaiyi biliyorsam, kendi insanına müteveccih gayreti var isem, bütün bunlar mümin sıfatıdır. Allah sıfatlara göre hüküm verdiği için, muhakkaten kafire, kalebe veriyor ve yine muhakkaten mümine de mağlubiyet veriyor. Sadece dualarla görüyorsunuz mesela hal olmuyor. Siz Rabbe alat, el aç, açıp da yalvarabilecek hale gelmek için mümin sıfatlarını takılmanız gerekiyor ki Allah mümin sıfatlarına göre sizi tebcir etsin, yükletsin, yücelsin, aziz kılsın. Verdiği şeylerin ikmal ve itmamından ibarettir bu. Rabbim bize imanı verdi, imanın müteallikatını ve levazimatını da lütfeylesin, bizi tamaziz eylesin. Bir diğer noktaya daha dikkatinizi çekeceğim. Al-Hakku yalu وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِمْ Hakalidir, hiçbir şey ona kalebe çalamaz. Fakat Allah'ın iki çeşit kanunu vardır. Bir, bu kanunu biz, bu tefsirin esası olan Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz ki, kelam sıfatından gelen kanundur. Onunla Allah Celle Celaluhu bizi emirlen ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak. Oku ve Rabbin en kerem olan ki, kalemle öğretti. İnsana bilmediği şeyi şeklinde teklif buyurur, tahmil buyurur, ve emreder. Allah'ın bir diğer kanunu da şeriatı fıtriye ve ayatı tekminiye dediğimiz kanunlardır. Şu kitabı kebir-i kainat dediğimiz alemi görüyorsunuz. Ayları ve yıldızlarıyla birelçe ifadesiyle makru alemi. Atomlarıyla, zerreleriyle Atomun etrafındaki elektronlarıyla ve içindeki çek çekirdeğiyle, proton ve nötronuyla. Allah'ın hayatı tekriniyesi. Allah'ın bir kitabıdır bu. Allah bu kitabı kudret ve iradesiyle yazmıştır. Meşiyetiyle meydana getirmiştir. Bu kitabın mürekkebinde Allah'ın kudret ve iradesi kullanılmıştır. Bu Allah'ın bir kitabıdır. Kur'an-ı Muçsül Beyan da başka bir kitabıdır. Ama bu Kur'an-ı Muçsül Beyan olan başka kitabı kelam sıfatından gelmekte. Öbür kitap ise kudret ve iradeden gelmektedir. Bu iki kitap bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Birinde konuşma dilledir, öbüründe ise eşya ve hadiselerin hareket, deveran ve cevelani iledir. Birinde dil fizik ve kimya astronomidir. Birinde ise bizim dilimiz onu terennim eder, dil bizim dilimizdir. Bu iki kitap bir hakikatin iki yüzünden ibarettir. Kainatı yaratan Allah, bu kitabıyla kainatını şerh etmiştir. Kainatı yaratan Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı beyanıyla kainata tercüman olmuştur. Kainatı bize anlatmıştır. Binaenaleyh, dikkat edin, İnsanlar bu iki kitabın ahkamına riayet etmekle mükelleftirler. Fakat, kainat kitabına riayet etmemenin ekseriyet itibariyle cezası dünyada verilir. Kur'an-ı Kerim'e riayet etmemenin ekseriyet itibariyle cezası ahirette verilir. Dünyada da vaka ceza verilir. Fakat ekseriyet itibariyle, kainat kitabına riayet etmemenin cezasını Allah dünyada verir. Bir insan kainat kitabına riayet ediyorsan, fiziğin diliyle konuşuyorsan, kimyanın diliyle konuşuyorsan, asla fiziğin diliyle konuşuyorsan, nebilozların, galaksilerin diliyle konuşuyorsan, Allah dünyada ona uluviyet verecek ve yükseltecektir. Zaten onu Kur'an'dan ayırmak mümkün değildir, hakikati vahidenin iki yüzünden ibarettir dedi. Onun içindir ki aziz müslümanlar, meseleyi münhasıran dualara nisar ettirip, iş olacak zannetmeyiniz. Tevessül edeceksiniz. Hocamızın dedikleri gibi, âkîl fümme tevakkâl. Nebiler, nebisinin beyanı içinde ondan sonra Allah'a tevekkül olacaksın. Şeriatı ı fıtriyenin bileceksin. Karşısında Kur'an-ı beyanı bileceksin. Anlayacaksın ki, Kur'an-ı Kerim'in sinesine kulak verdiğimiz zaman, yıldızların konuştuğunu duyuyoruz bir nabız gibi atomların attığına şahit oluyoruz. Teşrihi emirlerin orada birbirini takip ettiğine şahit bulunuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i gerçekten anlamanın manası budur. Bu hakiki anlayış Allah bize rila eylesin. Öyleyse Allah adil mutlak. Allah bize eziklik verdi. Karşı taraftakine de bir bakıma muvakkaten izzet verdi. وَالْاَقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ فَهْوَاسِنْcaَ Kendimize gelecek zimamı yine kendi elimize alacağız inşallahutaala. Fakat o noktaya, o limite yükselme bu yolla olacaktır. Kahvelerde oturma tembelliğini bırakacağız. Rabbimizi peynir ekmek yeme rahatlığı içinde anlatacak hale geleceğiz. Devrimizde ortalığı saran küfürle küfran karşısından mücadele edeceğiz. Aramızdaki birliği tesis edecek, Gönülde tevhide masar olduğumuz gibi aynı zamanda davranışlarımıza da tevhide masar olacağız. Kalpler ittifak ettireceğiz ve bileceğiz ki Allah'ın inayeti ancak ittifaka gelecektir. Tevfik ilahinin en büyük vesilesi aramızdaki ittifakımız olduğunu bileceğiz. Şeriatı fıtriyeye göre bu kanuna riayet etme neticesinde Rabbim bizi muvaffak edecek ve yüzümüzü artık uzun zaman yerlerde dolaştırmayacaktır. Ben burada bir nokta koyup bu noktadan sonra arz edeceğim şeyleri de arz edeyim. Bir iki cümleyle sıkmayayım sizi. Ben hayalperestlik içinde, ütopik bir düşünce içinde, neslimize baktığımız zaman çok büyük şeyler meydana getireceklerine inanmış olmayı ifade etme hadedinde ifade etmiyorum muhterem Müslümanlar. Neslimizde şeriatı tekviniyeye bir dönüklüğe de şahit oluyoruz ve neslimizde kendisine düşen vazifeleri yapma hususunda bir civan mertlik müşahede ediyoruz. Saçalarını sıvadığına şahit oluyoruz. Canını dişine taktığına şahit oluyoruz. Kur'an'ı okuyup öğrenmeye çalışmanın yanı başında. Şeriat-ı fıtriyenin de teşliğini yapma gayreti gösterdiğine şahit bulunuyoruz. Ve bunlardan ümitlenerek diyoruz ki inşallahü teala gelecek bizim olacaktır. Allah tevfik ve inayetiyle gelecekte bizi azizle faydalı kılacaktır. Bugün yeryüzünde Allah'ın matmahi nazarı olabilecek bir nesil, baharda yeşeren filizler gibi başını topraktan dışarıya çıkarmış, arz-ı endam, arz etmeye başlamışlardır. Her yerde sahabi ruh ve şuuru içinde bir neslin tekevün ettiğine, meydana geldiğine şahit oluyoruz. Size ondan da misal arz edeyim ve bağlayayım. Yozgat zaten ümit verici bir hüviyette. Ve sadece anti-komünist cephenin arasındaki dedikodu güftüğü gü var. Bu da baştakilerin meseleyi ayağa düşürmesinin neticesindedir. Baştaki başarı Allah akıl, izan ve insaf ihsan eylesin. Ayak anlaşacak ve uzlaşacaktır. Burası inşallah bu mevzuda mükemmeldir. Fakat yeniden misyonlar kurmam. Neslinin içine girmem, namazsız niyazsız nesline namazı niyazı öğretmem, Muhammedi ahlakı öğretmez sallallahu aleyhi ve sellem, dirilişinin teminatı olacaktır, esası olacaktır. Biz başka beldeleri daha çok biliyoruz. Bir baştan bir başa Anadolu'da, bir taraftan böyle tertemiz, teri taze bir nesil yetişirken, beri tarafta şu ana kadar askıya alınmış ve başı döndürülmüş, bakışları bulandırılmış, hakkı yanlış, yanlışı hak gören, Sapık bir nesil vardır. Bu nesilden dahi kopup kopup bize gelen insanlara şahit oluyoruz. Mübalağa yapmadan arz edeyim, belki şimdiye kadar bin defa bana Allah'ı kabul etmeyen gençler delikanlılar geldiler. Dertlerini bana döktüler, dertlerini dinledim ve giderken belki tam bir izana, irfana sahip olmasalar bile Rabbimiz hakkında tereddütlü dahi olsam bir kanaata döndüklerine şahit oldum. Anladım ki neslimize iman adına, hani benim gibi bir mücrim, söz bilmez bir insandan değil, sözü bilir, sözü lalü göher oğlu bir insandan bir şey duyurma imkanı olsam, iman edecekler Allah'ın tevfik ve inayetiyle, İslam arasında saflarını alacaklar, yerlerini alacaklar. Her gün bir sürü insan geliyor. Bir tanesiyle konuşurken, geçen de oldu, arz edeyim. Bir delikanlıyla konuşuyoruz. ''Tanrı denen şey nedir, bana bahseder misin?'' diye başladı söze. Ben de dinledim, Rabbime karşı böyle bir saygısızlığı yine Rabbimin hatırına katlandım, tahammül ettim, bağrıma bastım. Dedim ki Rabbim beni muhakaze etme, katlandım, senin için katlandım. Müsamaha gösterdim, sözümü söyleyebilmem için söz söylemesine müsaade ettim. Ben de söyleyeceğim, patlayacağım. O diyeceği şeyleri dedim. ben de perişan, derbeder, yıkık dökük diyeceğimi dedim. Giderken baktım, Musab bin Ümeyr'in karşısında rengi sararan Solan Hüseydi İbn Hudeyr gibi rengi değişmeye başladı. Ve sonra evden haber aldım. Evine döner dönmez bütün evine bir şeyler anlatmaya başlamış. Bundan inandım ki Rabbim, bizi sırf tekrim etmek için, adi birer vasıt kullanmak için, az böyle kullanmak istiyor, yoksa imanı gönüllerde yakacak odur. Küçük vesilelerle. Ve bir imam kardeşimiz anlatıyordu. Allah sayini meşgul etsin, bütün imamlarımızın sayini meşgul etsin, hizmetle daim kısın. Çok sevdiğim bir imam kardeşimiz anlatıyordu Gençleri topluyor, top sohbet ediyor. Kendi mahallesinde ateist, inkarcı, mülhit, marxistleriniz, bir sürü delikanlının gönlüne girdi, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedirttim. Kendi bana aynen şöyle naklediyor. Sohbet ediyorduk, sokaklardaki şu yazılardan serzenişte bulunmalar oldu. Beş gün evvel Müslüman olmuş bir delikanlı var içimizde. Hazreti Ömer'e göre Hz. Hamza gibi, 5-10 güne evvel Müslüman olmuş bir delikanlı var içimizden. Küfre karşı öğrenmişti ki, birkaç güne evvel kendisi de duvarlara yazı yazıyormuş. Mahz'ın velelinin adını omuzunda taşıyormuş. O bir aralık köpürdü, küplere bindi ve şöyle dedi, ''Hocam elimize silahı alalım.'' sokaklarda dolaşalım, nerede bir mülhit rastlarsak yerle bir edelim, bir kükredi bir bağırdı, bunu soluk rengiyle ve benziyle, ötede dinleyen bir delikanlı var, onun sözünü bitirmesini bekledi, bekledi parmağını kaldırdı. Bir dakika kardeşim dedi, bir dakika bana müsaade et dedi, sen dedi çok hızlı giriyorsun bu işin içine. Eğer sen şu yaptığını dün yapsaydın, hem İvallah hem İbillah beni öldürmüş olacaktın çünkü ben de öyleydim. Ama bugün Allah'a hamdolsun, buradayım ve içim imanla dolu diyordu. Hazreti Muhammed diyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Necmeddin hocadan dinlediğim bir şeyi de nakledeyim size. şu yerde naklettim, onu da nakledeyim size. Almanya'da bulunduğu sırada diyor ki, biz Almanya'ya şimdi işçi ihraç ediyoruz. Döviz getirsin diye, üzen göptürdüğümüz kimselerin kapısında mezelle tisar ediyoruz. Biz Avrupa'ya sadece Peygamberimizi anlatmak için giderdik sallallahu aleyhi ve sellem. Süleyman Şah aleyhi rahmetü vel gufran hazretleri, Çanakkale'den basit sallarla geçip, Çanakkale'ye hakimiyeti altına, Ecabat'ı hakimiyeti altına, Gelip oluyor hakimiyeti altına aldıktan sonra bu olayına kadar ulaşır. Ve sonra bir gün bir rüya gördüm der, bugün galip öleceğim ben ben ölürsem başımda toplanın. Bizans'ın işlerine kadar gidecek o Hazreti Muhammed'in yüce adını sallallahu ve sellem götüreceğiz. Ben ölürsem başımda toplanın, el ele tutuşun, bir vahdet emin edin, düşmanlarınıza karşı savaşı ve kafirlerin içine açılmayı devam ettirin der. Ve ertesi gün, o yağız delikanlının üzerinde girerken, atın ayağı bir köstebek kimseyine girer, baş aşağı düşer, boynu kırılır ve bolayır da şehit olur. Hakikaten düşmanlar, Büyük Akıncı'nın şehit olduğunu duyunca, yeniden oraları istirad etme sevdasına kapılırlar. Etrafındaki o ilk beyler, Evranos beyler, Gazimihal beyler, bu Şah'ın etrafında toplanırlar, el ele tutarlar, sözleşirler, ölme var dönme yok derler, açılacağız Bizans'ın içine kadar, Avrupa işlerine kadar, önümüze deniz çıkacağı ana kadar, Rabbimizin yüce adını bayrak halinde alacak taşıyacakla götüreceğiz derler ve düşmanlar hakikaten bunların karşısında bozulur, kaçarlar, Çanakkale'de olduğu gibi ve derler ki, her gün sizin önünüzde savaşan o Yağız delikanlı vardı ya Süleyman Şah mı ne diyordunuz? Bugün yine önünüzde o savaşıyordu, fakat farklı bir taraf vardı, kılıçlar kendisine tesir etmiyordu, atında bir kükreyiş vardı ki önüne geçilmiyordu derlerdi. Biz bu hava ve bu sevda ile batıya gidiyorduk, bu hava ve bu sevda ile Asya'da Asya kıtasında at oynatıyorduk. Rabbimizin adını götürmek için, mezellete maruz kalınca, mark için gitmeye başladık. Ama bunların içinde dini diyaneti için, orada ateş halinde, etrafındaki her şeyi yakıp yıkan kimseler de var ve işte hocamız bunlardan bir tanesini anlatıyor. Bana çok tesir etmiş bir hadisedir. İnsanlık aleminin iniltisini itiva etmesi bakımından çok mühimdir, arz edeceğim. Marka gidenin yanı başında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını gönüllere hakim kılmaya giden de var. Ve delikanlılarımızdan bir tanesi bir Alman evine misafir olmuştur. Müslümanlığın faziletini tam temsil etmiştir. İffetiyle orada görünmüştür. Dikkati çekmiştir. Ve kısa zaman sonra evin genç delikanlısı, 30-35 yaşındaki sarı, Alman delikanlısın. belki yüksek tahsilli olan bu delikanlı tecessüsse bizim müminin, Mehmetin davranışlarını tecessüs etmektedir. Ve bir fiyasko bulamamaktadır. Karışık bir taraf, bulanık bir taraf görememektedir. Nereden bakarsan bak Allah'ı hatırlatır, bir keyfiyet arz endam etmektedir. Ve zaten ehli hakikata göre mümin odur ki ne yanından bakarsanız, bakınız Allah'ı hatırlarsınız. Rabbim bizi böyle mümin eylesin. Allah'ı hatırlatan bu delikanlı Mehmet'imiz bizim, Türk'ün son mücahitlerinden, Avrupa'ya son Hazreti Muhammed'i götürenlerden sallallahu aleyhi ve sellem. Allah akıncılar gibi kabul etsin, Alman delikanlı gelir, der ki kardeşim günlerden beri evimdesin veya aylardan beri evimdesin, ben seni her şeyinle tetkik ettim. Bir fazilet abidesi gördüm. Bu ne güzel dindir, bu ne muhteşem prensipler mecmuasıdır. Diz dize gelir, delikanımız oturur ve içinden gele gele La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Karışın hanımı evin öbür hücresindedir. Efendi nereye gidiyorsun? Biz şu ana kadar beraber yaşadık. Sen la ilahe illallah diyorsun ben de oradayım. Amir i̇bn Tüfeil gibiyim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Pırıl pırıl çocuklar bizim delikanlının etrafında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Ev cennet köşesine döner. Alman delikanlı o kadar memnundur ki evimi cennet köşesine çevirdin Allah senden ebediyen razı olsun. Kabir benim için bir zindandı. Sadefleşmiş ki kemiklerin yuvasıydı. Yılanın, çiyanın mahalliydi. Ama şimdi orası benim için geniş ahiret koridorum. Hz. Muhammed dünyası aydın bir dünya sallallahu aleyhi ve sellem. Sevincini ve memnuniyetini, medyuniyetini ifade etmenin yanı başında. Günlerden bir gün yakasından tutar. Bizim Mehmetçi'yi sarsar. Biliyor musun de sana karşı öyle öfkeleniyorum ki, suratına şöyle içimden tokat atasım geliyor. Ayaklarımın altına alasım geliyor senin. Bana sor ki niçin? Mürşidine niçin böyle yapmak istiyorsun? Zira sana diyeceğim ki, altı ay benim bir babam vardı sen gelmeden evvel. Kiliseye çok sadıktı, kan duyar duymaz yerinden fırlardı. Hz. Muhammed'i bilmeden gitti. Altı gelseydin ona da öğretseydin. Bu bana Avrupa'nın iniltisi gelir. Bütün Avrupa'nın iniltisi gelir. Memleketinizde meselelerinizi halletseydiniz, Avrupa'ya kadar gitseydiniz, cihanın efendisinin adını duyursaydınız, boş ve küflenmiş gönülleri ihya etseydiniz, insanlığa yeni bir hal, yeni bir hava kazandırsaydınız, sizden evvelkiler vazifelerini yaptılar, siz de vazifenizi yapsaydınız. Allah sizi bu vazifelerle inşallah teşrif ve tekrim buyursun, aziz ve şerif eylesin. Aziz Müslüman, bununla beraber Rabbim memunun çok salkında, daha kar kalkar kalkmaz, kasvetli bulutlar gider gitmez, havadaki şimşekler durur durmaz, bir de bakıyoruz bin Nevbahar havası içinde, bir baştan bir başa bütün zemin yemyeşil kesilmiş. Ve yine Almanya'da bulunduğum sırada bir Alman bana aynen şöyle dedi, Allah'a hamdü ve sena olsun dedim. Başında Mevlevi bir sarık vardı. Sorduğum zaman selis bir Türkçe ile Hazreti Mevlana'nın tarikatına mensup olduğunu söyledim. Yüksek tahsil yapmış bir Almandım. Pırıl pırıldım. O sarı renge yüzün nurlanması da o kadar yakışıyor ki pırıl pırıldım. Bağırma basmamak için çok sabrettim. Emsallerini, Nihami, Sıddik, onları Medine-i Münevvere'de gördüm arkadaş bunlar. Ne kadarsınız dedim. Alman ırkından olarak akında dedi her sene 500 bin kadar toplanıyoruz. Sadece Alman ırkından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlak itibarıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 500 bin tane kadar toplanıyoruz. Görüyoruz ki Avrupa'nın her yerinde her tarafında yeni yeni Müslüman olanlar var. Paris'in içinde 15 tane caminin bulunduğunu duyduğunuz zaman Müslümanlığın nereye gittiğini herhalde hesap edebilirsiniz. Paris ki Fransa'nın başkentidir. 15 tane caminin bulunduğunu düşünün ve bir profesörün beyanıyla her gün Fransa'da 15 insanın Müslüman olduğunu düşünün, Müslümanlığın nereye gittiğini göreceksiniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Demek ki ebed bizim ve elbet bizim, demek ki Hz. Muhammed'in dünyası muvakkaten kasvetli bulutların taarruzuna maruz kalsa dahi, işgaline maruz kalsa dahi, bu kasvetli bulutlar sıyrılıp gidecek, pırıl pırıl semai nübüvvet arzı idare edecek ve biz onun neşvesi içinde yeniden Muhammedi bir dünya yaşayacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim bir baştan bir başam. Anadolu'yu ihya etmeye başladı şu günlerde, dileyelim, dilenelim. Anadolu'muz ihya eylesin. Batıya karşı İslam aleminin bu son karakolunun kefere ve fecerenin gemazıya aldığı şu günlerden, işgalden muhafaza buyursun. Gençliğimize inanan gençliğimize zireklik, canını dişine takmam. bu mevzuda cesaret ve şecaatı lütfeyleyip, bizi ayaklar altında payimal etmesin. Sizden de Rabbim ebediyen razı olsun. İslam'ın muvaffakiyeti istikametinde, Muhammedi bir yolla sallallahu aleyhi ve sellem ve yine Muhammedi bir gönülle, hizmet etmeye sizleri ve bizleri muvaffak eylesin ve serlevhamın levhamın maalini arz edeyim. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ fil الْاَرْضِمُ Allah'a iman edip salih amel yapanlara kasemle teminat veriyor. Yeryüzünde onları halife kılacak. Zira Enbiya sureyi celilesinde ifade buyurdukları gibi, yeryüzüne ancak hakikat erlerim salihler, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti varis olacaktır. Kem kablihim, min Sizden evvel yeryüzüne Ali Necip bir cemaati hakim kıldığı gibi, kendi halifeliğini temsil ettirdiği gibi, Hz. Davut'la Hazreti Süleyman'la yaptırdığı gibi, Emevi'yle yaptırdığı gibi, Abbasi'yle yaptırdığı gibi, Selçuklu'yla yaptırdığı gibi, Osmanlı'yla yaptırdığı gibi, yeniden bu Bezm'in erleri olabilecek, Fetuba'lil-Guraba'yla başını okşadığı cemaatla, yeniden Allah yeryüzünde kendi halifeliğini temsil ettirecek, bir daha müstesna adını insanlığa duyuracak, ve inşallah o devirde bizler, Şeyh Bal Muhammed Hz. Muhammed'in adını omuzumuza alacak, bayrak halinde taşıyacak, cihan az görecek ve onu göklere götürme düşüncesi içinde sağdan sona koşturup duracağız. Rabbim bu aziz vazife bizleri şeref eylesin. Sizden de razı olsun. Kusuruma bakmayın, ses tonumu ayarlayamadım, çatlak sesimle kulak tahriş edici şeyler söyledim. Muhafaza etmeyin, Rabbim de beni bağışlasın. Bizler onun lütfunun tecelli etmesi için, sırf şerefe masar olalım, kereme lütfa masar olalım diyem. şartı adi keyfiyetiyle koşuyor bir şeyler yapmak istiyoruz. İşi yapana gelince O'dur, yaratan O'dur. Bizi yarattığı gibi efalimizi yaratan da O'dur. Bir gül devri gelecekse onu yaratacak odur. O devrin bülbüllerini yaratacak odur. Ama bu arada hikmetin bizleri de teşrif ve tekrim etmek için bu işlerde kullanıyor. Nefis cümleden edna vazife cümleden ala. Ona binlerce hamd ve hesena olsun ve elhamdülillahi rabbil alamin lillahi teala fatiha